Günaydın Tuğba, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özbeş. Avrupa ne konuşuyormuş bakalım? Avrupa ne konuşuyor? Eurotopics bültenlerinden bu haftada sizler için üç e, ülkeden, e, ya, üç konu derledim. E, üçüncüsü ülke değil, Avrupa genelinden bir şey. E, ilk Yunanistan'la ilgili. E, siz e, konuştunuz biraz önce... E, Osman Elbek'le ve Kayan Pala'yla sanıyorum. E, bu aşı meselesi, koronavirüs meselesi. Yunanistan e, bu konuda ilginç bir e, politika uygulamaya karar verdi. E, hafta başında açıkladığı Başbakan Müço dedi ki 18-25 yaş arasındaki gençler aşı olmaya gidecekler. Aşı olduktan sonraki gün internetten bir form doldur dolduracaklar. Ve bunun üzerine de biz onlara bir kart vereceğiz. Bu kartın ismi Freedom Pass İngilizcesine okuyabiliyorum ben. Özgürlük kartı ya da özgür kart. Bu özgür kartta 150 euro yüklü olacak. E, 150 euro ile gençler seyahat edilecek bizim e, merkezlerine gidebilecekler, otellerde kalabilecekler. Ayrıca kültür sanat faaliyetlerine e, katılabilecekler. Böylece Yunanistan hükümeti hem bir sağlık politikasını, hem ekonomi politikasını, hem de gençlik politikasını birleştirmiş ve böylece e, ülke genelinde e, bir uygulama başlatmış e, gibi görünüyor. Yunanistan 11 milyon nüfuslu, şu anda aşılama oranı %30'da. Ve bir yaklaşık 1 milyon e, genç e, sınıfına giriyor bu 18-25 yaş arası dediğimiz kişiler. Ve 18-25 yaş arasını da bu şekilde aşıya çekmeyi planlıyor Yunan hükümeti. Bununla ilgili olarak bir tartışma var. Bir kısım e, yorumcu diyor ki bu e, gayri ahlaki bir şeydir diyor. E, örneğin News 247 e, sitesinden bir yorum. E, bu gayri ahlaki çünkü yurttaşı aşı olmanın doğum doğal bir yükümlülük olduğuna ikna etmek yerine bir karşılık alma mantığına zorluyor İnsanlara bir şeyler anlatmak yerine hükümet onları baştan çıkarmaya çalışıyor eee Anketlerde gençlerden aldığı destek Miçotakis'in son derece düşük. E, bu düşük desteği yukarıya çıkartmak için başvurduğu bir taktik Miçotakis'in diyor. E, News 24.7 e, internet sitesindeki yorumcu. E, öte yandan bir başka yorumcu diyor ki bu mesele çok tartışılacak bu etnik mi değil mi? Ama nihayetinde en ahlaki yaklaşım. Hastalık, ölüm, ekonomik durgunluk bunları engellemek için elimizde ne varsa tüm imkanları kullanmak. Çin'de aşı olan insanlara 12 yumurta veriliyor. Sırbistan'da nakit 25 avro, Amerika'da sosisli sandviç ve bira, başka yerlerde basketbol maçına bilet, İsrail'de kola ve bir dilim pizza, Rusya'da dondurma, Hindistan'da bedava hızma taktırabiliyor aşı yaptıranlar. Biz de Yunan kültürüne uygun olarak bunları yapıyoruz diyor. Ve bu politikayı olumlu buluyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi, i̇ki şey yap, söyleyeyim. Bir tanesi Osman Erbek Haluk Çalışır verdi bugün. Şey, Pardon. Onu evet. düzeltmek istedim. Biz buna eskiden bu Freedom Card diye adlandırılan şeye Türkiye'deki uygulamalarda serbest geçiş kartı diye bir şey vardı benim geçtiğimde falan. Öyle bir e, ad da verilebilir. Ama tabii buna bir de e, rüşvet kartı adını da verebiliriz. <gülüyor> Hükümet rüşveti kartı kartı diye. Genel yani ta, e, ülke çapına taşımış oluyor artık Yunanistan hükümeti. Bu konuda da bir öncülük yani. Rüşvet öncüsü Yunanistan hükümeti diyebiliriz yani. İlginç. Devlet vatandaşa verince rüşvet Demek emin olamadım Ömer Bey. Ben ben varım yani devlet yeter ki insanları hem aşı yapsın hem de bu sosyal adaletsizlikleri. Tabii ki bir parti çıkarı da gözetiyordur ama olsun versin yani. İyi tamam <gülüyor> Bence öyle. ben hatta şey diyorum 18-25 değil de bunu 18-45 yapalım diyorum <gülüyor> tabi tabi yaygınlaştırmak lazım evet, hatta, hatta göçmenlere de verilsin falan. Ha, Bence ben çok de başarılı oldu şimdi de onu söyleyecektim bunlar sadece Yunan vatandaşlarına değil göçmenlere de serbest geçiş kartı verirse iyi olabilir tabi yaş gereği belki de 15-85 yaş arasına çekmek lazım bu serbest geçiş kartını <gülüyor> Evet. Ee, buradan e, Fransa'ya geçelim. Ee, Fransa'da önemli bir yasa geçti parlamentodan. Biyoetik yasası. Bu iki yıldır çok hararetli bir şekilde tartışılan sağ kesimin ayak dirediği, Katolik yasının şiddetle karşı çıktığı bir yasaydı. Ee, bu yasa'ya göre e, şimdi lezbiyen ve bekar kadınlar da ee, diğer kadınlar gibi e, suni döllenme ve tıbbi, e, çocuk doğurmakla ilgili tıbbi destek e, yöntemlerinden faydalanabilecekler ve üstelik bunu, bu hizmeti devlet onlara ücretsiz olarak e, verecek. Yani ücretsiz olarak yumurta dondurmadan tutun da işte tüt bebeke kadar e, tüm bu şeylerden faydalanabilecekler. Yani Sperm bankasından sperm baş alarak e, bir bekar anne olarak ya da lezbiyen çift olarak e, çocuk doğurup bunu büyütebilecekler. E, bu yasaya göre aynı zamanda e, bu çocukların e, ebeveyn hanesine lezbiyen çiftin e, her ikisinin de ismi yazılabiliyor olacak. Bu e, aile kuruma açısından, aile yapısının değişmesi açısından e, ya da bu var olan değişikliğe ayak uydurması açısından son derece önemli bir yasal düzenleme olarak e, görülüyor. E, tabii buna muhafazakar kesimler karşı çıkıyor e, hem Fransa'dan hem yurt dışından. Ee, bu arada Fransa'da mesela şöyle bir uygulama da varmış çocuklar mesela okula gittiğinde e, anne baba hanesi yok da onun yerine ebeveyn hanesi yani cinsiyet nötr olarak ya da veli e, yazılıyormuş. Ee, Rusya'dan e, muhafazakar Ria Novosti gazetesinden bir yorumcu diyor ki çocukların ellerinden anne baba kavramları zaten alınmıştı okullarda e, anne baba hanesi kaldırılmıştı kayıtlarda şimdi babaların kendisi de alındı diyor bu yorumcu. Öte yandan Fransa'da e, genel olarak kamuoyunda bu yasa destekleniyor. Anketlere göre yüzde 67'si e, destekliyor toplumu. Dahası bunun e, sadece bekar kadınların çocuk sahibi olup çocuk yetiştirmesi değil, bekar erkekler için de e, bunu mümkün kılacak düzenlemeler e, yapılması isteniyor. Nasıl? E, taşıyıcı anne... E, Taşıyıcı annelik e, müessesesinin yasallaşması isteniyor. Erkekler de işte sperm, e, soni ve e, taşıyıcı annede taşınması sonucunda çocuk sahibi olup bunu e, baba olarak büyütmek istiyorlar. E, ve bunun işte Liberasyon gazetesinde bebeğinlik cinsi, konusunda cinsiyet eşitliği sağlanacaksa bu taşıyıcı anneliğin de meşruiyet kazanmasıyla mümkün olabilir ancak diyor. E, Fransa'da böyle bir düzenleme yapıldı. E, bu daha önce Belçika'da ve İspanya'da, Britanya'da vardı. Ve bunun gibi Avrupa'da toplam 10 ülkede. E, Fransa'da bu düzenlemeyle bu ülkeler arasına katılmış oldu. Evet, yani bunu olumlu bir gelişme olarak karşılamak e, gerekiyor herhalde değil mi? Öyle düşünmek gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hani ailenin bildiğimiz e, çekirdek aile şeklinde olmak zorunda olmadığı, işte ilişkilerin heteroseksüel şekilde olmak zorunda olmadığı, lezbiyen çiftlerinde, eşcinsellerinde çocuk sahibi olup büyütebilecekleri, farklı formları, farklı birliktelik formları olduğunu görünmesi, yasalaşması ve devletin bunu desteklemesi, işte ücretsiz olarak suni dönemmeye destek vermesi, tüm bunlar son derece olumlu gelişmeler. Evet, bu konudaki aktivistlerin süre gelen çalışmalarında önemli rolü olmuş olabilir diye düşünüyor insan. Kesinlikle Şimdi, evet yani bu iki yıllık 2 yıldır bu çok tartışılıyordu e, diyorum hani iki yanda da e, iki tarafta da ciddi eylemlilikler vardı hem feministler hem eşcinseller e, bu yasanın böyle çıkması yönünde yoğun çaba harcadılar. Ve sonuçta da başarı elde ettiler evet ilginç. Evet, ee, bu bir, şimdi son olarak da Avrupa'da onur ayından bahsedeyim bizde geçen hafta kutlandı onur haftası olarak Avrupa'da da tüm haziran ayı genel olarak onur ayı olarak kutlanıyor pek çok ülkede bizde maalesef geçen hafta işte yasaklarla gözaltılarla bir pikniğe bile izin verilmemesiyle gündeme gelmişti Avrupa'da ise bu son derece şenlikli bir şekilde kutlanıyor ve hatta işte siyasetçiler sanatçılar, şirketler herkes işte ne kadar LGBTİ dostu oldukları konusunda mesajlar vermek konusunda birbiriyle yarışıyorlar. İşte tartışma biraz bu noktada çıkıyor. Şirketler ayağında işte bankalar, otomobil şirketleri, BMW, Mercedes, Lenovo, Unilever e, LGBT'yi iyi dostu olduklarına dair mesajlar veriyorlar. Sosyal medyada mesajlar veriyorlar. İşte sosyal medyada logolarını gökkuşağı renklerine boyuyorlar. Ama bazıları diyor ki ya siz bunu bu ülkelerde yapıyorsunuz ama asıl hani eşcinselliğin cezalandırıldığı ya da hiç hoş bakılmadığı ülkelerde bunu neden yapmıyorsunuz diyorlar. Örneğin Macaristan'dan Macahir Lap gazetesi diyor ki Eşcinselliğin cezalandırıldığı ülkelerde de temsilcilikleri var ama böyle şeyler yapmıyorlar. Ama kâr her şeyden önce geliyor. Sebep bu diyor. Bir bu e, yönü var tartışmanın. Bir de e, benim gördüğüm kadarıyla yani bu tartışmayı anlamaya çalışırken fark ettim. E, şirketler LGBTİ temalı, gökkuşağı temalı ürünler sunuyorlar bu dönemde piyasaya. E ee, işte de Instagram'daki influencer'lar ee, gökkuşağı temalı ürün e, derlemeleri yapıyorlar ve alışveriş sitelerine yönlendiriyorlar. İşte şu parfümü şu tişörtleri alabilirsiniz diye. Bu işin bu kadar ticarileşmesine yönelik e, bazı eleştiriler var. Örneğin Irish Independent'tan bir yorumcu yazıyor. Diyor ki eşcinsel camiadan pek çok kişi aldatıldıklarını hissediyor. Bir şey basitleştirilerek ...kontrol edilebilir ve zararsız hale getirilerek ticarileştirildiği zaman buna Disneyleşme adı veriliyor. Disney de bu onur ayında e, bu sürece resmi olarak dahil oldu ve dolayısıyla onur ayı resmi olarak Disneyleşmiş oldu diyor. E, o da bu noktaya dikkat çekmiş. E, Avrupa'dan onur ayı tartışmaları böyle. Evet devam edeceği de benziyor herhalde yakından takip ettiğimiz bütün gelişmeler gibi bunu da e, izlemede tutacağız herhalde. Evet herhalde. yani 8 Mart e, Kadınlar Günü nasıl ticarileştiriliyorsa... E, ticarileşip aynı zamanda yaygınlaşırken hem işte yaygınlaşması ve meşrulaşması kadınların bir açıdan desteklenmesi açısından olumlu bulunurken bir yandan da oradaki mesajın işte basitleştirildiği ya da içinin boşaltıldığı eleştirileri yöneltiliyor. Görünüşe bakılırsa onur haftası da yavaş yavaş Avrupa'da kadınlar gününe dönüşü. biz Türkiye açısından umarım bu bu, bu yolda yine biz bir kaç adım atsak hiç de fena olmaz diye düşünüyorum. Evet aynen öyle. Böyle eee bu haftalık bu kadardı. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakal. üzere. Görüşmek Hoşçakal. üzere. Çok şey ederiz tuba.